İnanç konusunda inkara yönelik bir şey yok ama emir ve yasakların uygulanması noktasına biraz zeksi kitler var dedi. Bir de bazen isyan ediyor gibi herhalde yaşadığı olumsuzluklara. Acaba nikaha bir zarar verir mi? Şimdi tabii bizim ideal bir Müslüman başına bir musibet geldiği zaman bunun Cenab-ı Hak tarafından olduğunu bilmeli, bilir bir güzellikle karşılaştığı zaman, onu verenin de Cenab-ı Hak olduğunu bilir. Bu, insanda problem olmaz. Yani veren o, alan o dediğiniz takdirde mesele hallolmuş olur. Ancak bazı kişiler bazen hayata küserler. Gördükleri bir takım olumsuzluklar olabilir. Bu olumsuzluk karşıda da olabilir. Psikolojik açıdan kendinizde de olabilir. O açıdan devamlı böyle kötüleme, hayatın işte kötülüklerinden bahsetme gibi şeylere girersiniz. Yani böyle konuşan insanlar olur. Peki bunun nikaha zararı var mıdır konusunda? Şuna dikkat etmek lazım. Bir defa inkar yoksa, yani namaz var, oruç var, hac var, Allah Teala bir kelime şahadet getiriyorsa bir kişi Müslümandır. Böyle bir kişiyle olan nikah bağı devam eder dinen. Ee, peki mesela diyelim zamana küfrediyor yahut işte rüzgara işte olumsuzlukları dile getiriyor ve onlara aleyhine konuşuyorsa bu iyi bir davranış olmamakla birlikte Ehli Sünnet'in bir kuralı var. İnan, söylediği şeyin e, dinden çıkardığını bilmek diye de bir kural var. Yani bir kişi bir kelam ediyor, o söylediği şey kendisini dinden çıkarır diye de itimat ve itikad etmesi lazım. Söylediği dinden çıkaracak bir Hı -hı. lafız olacak ve bunun e, kişiyi dinden çıkardığı konusunda da bilgisi olacak bunu bile bile yaparsa küfre düşebilir. Yoksa mesela böyle hanımefendinin bahsettiği, e, beyefendinin söylediği sözler genelde etrafta yaygın. Çoğu Müslümanın, çoğu insanın söylediği sözler arasındadır. Bunlar nikaha zarar vermez ama tavsiyemiz e, iyi bir itikada sahip olmak lazım. E, o da nedir? Mesela Cenab-ı Hakk'a kıyak bild, bazen kabzeder, sıkar ve yapsut diyor mesela kendisi için, bazen de bol verir. Yani sıkıştığınızda da sizi sıkan Allah'tır. Ama buna sebepsizseniz o zaman ne yapacaksınız? O sebep olan şeyi izal etmeye çalışacaksınız. Cenab-ı Hak mesela takva sahibi olanlara rızkı genişleteceğini beyan ediyor. Mesela bir darlık anında temas edeceğimiz en önemli şey, ibadetlerimize dikkat edelim. Bir darlık imtihan da olabilir, onun imtihan olduğunu bilelim. İsyan etmenin zaten bir anlamı yok. Ha işimizde eğer samimiyetimiz azsa, erken işe gitmiyorsak, güven sarsmışsak insanlar arasında, o zaman tabii müşterimiz de olmayacaktır. Yani bu nevi hatalarımız varsa o zaman ne yapmak lazım? Eksiklerimizi telafi edeceğiz ama her şeyi mükemmel yaptığı halde bir insan sıkıntıya düçar olmaz mı? Olabilir. O zaman ne yapacağız? Ha, bileceğiz ki her şeyi bilen Allah var. Her yaptığında hakim olan, hikmet sahibi Allah. O halde itiraz etmek, isyan etmene bir anlamı yok. Biz... Cenab-ı Hak'tan gelen her şeyin güzel olduğuna inanacağız, şükredeceğiz, hamd edeceğiz, sabredeceğiz ve beş şir-i müjdesine nail olacağız. İnşallah. Ee, bu şekliyle yaparsak hem ruhen rahatlamış oluruz hem de bir Müslümana yakışır peygamber ahlakını hayatımızda yansıtmış, hayatımıza uygulamış oluruz.